Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Yapım masamızda ise Feryal Kabil bizlere destek veriyor. Bugün yine özel bir konuğumuz var Hemzeminde. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Suriye Programı yöneticisi sevgili Ozan Çakmak. Burada bizlerle beraber hoş geldin Ozan. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Asıl biz teşekkür ederiz. Ee, Ozan'la birlikte bugün e, Suriye'deki büyük göç akınının Türkiye'ye olan etkilerini bu etkilerle başa çıkılmak için yapılanları ve bunların nasıl daha iyi bir... E, ...duruma geçmemize yardımcı olabileceğini konuşuyor olacağız. Ee, çok yeni Onlar Suriye programı ile ilgili bizim de destek verdiğimiz e, bir iş ve istihdam forumu da yaptılar. Onun arkasından kalanları da konuşacağız. Kısacası bugün hemzeminde Suriye'den e, olan büyük göçün etkileri ve onun ekonomik kalkınmaya nasıl dönüştürülebileceği üzerine bir takım sorularımız <gülüyor> ve cevaplarımız olacak. En başından başlayalım isterseniz. E, bu Suriye'den olan büyük göçün Türkiye'deki etkileri neler? Çok, çok geniş çok bir soru geniş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir genel toparlama yaparsak nasıl bir çerçeveye bakıyoruz? E, e, hepimizin bildiği üzere Türkiye e, dünyada en fazla mülteci barındıran ülke ve şu an 3 milyon civarında Suriyeli'yi Türkiye e, ev sahibi olarak e, Suriyeliler burada yaşıyor e, ve e, hepimizin bildiği üzere e, maalesef Suriye'deki savaş devam ediyor henüz bir çözüm e, bulunabilmiş değil e, ve yaklaşık 7 yıldır e, Suriye'yle Türkiye'nin birçok bölgesinde özellikle ile sınırlı olan illerimizde başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde yaşıyorlar hayattan devam ediyorlar e, yani verileri herkes takip ediyordur çok hani belki detaya girmeye gerek yok ama e, yüz binlerce çocuk Suriye krizinden sonra aileleri göç ettikten sonra sadece Türkiye'de doğdular hı hı. ve burada eğitimi, hayatlarını aileleri birlikte devam ediyorlar. Ee, o yüzden bu o, ...mülteci krizin, Suriye savaşının ya da Türkiye'deki etkiler sosyal ekonomik birçok boyutuyla e, geniş bir şekilde hani ele alabiliriz. E, bunlardan en temeli eğitime erişim mesela çocukların eğitime erişimi. E, sonra temel hizmetlere erişim, sağlık, işte sosyal koruma, e, sosyal yardımlar. E, İş gücü piyasaları, ekonomiye katılım, e, iş gücüne katılım gibi birçok boyutuyla aslında Türkiye'yi tabii ki etkilemiş durumda. Ama öte yandan Türkiye'de e, aslında dünya örnek olacak şekilde e, o açık kapı politikasıyla e, 3 milyon yakın Suriyeli'yi... Hani, Türkiye geldikleri zaman e, hani geri çevrilmedi ve e, şu an Türkiye'de yaşıyorlar. Elbette çeşitli zorluklar ve güçlükler var. E, baktığımız zaman e, Suriyelerin yoğun olarak yaşadığı illerde, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde zaten e, sosyal ve ekonomik gelişmişlikle ilgili çeşitli güçlüklere sahip olan kalkınma patikasına çeşitli e, güçlüke aşmak üzere çabaların yoğunlaştığı bir bölge, üstüne büyük bir nüfus Akışıyla hizmet sunulması gereken e, nüfus arttı e, ve bütün bunlara baktığımız zaman aslında Türkiye'yi çok boyutlu etkileyen bir e, durumdan söz ediyoruz. E, bir şey bir kırılım rica edeceğim. Tabii. Şimdi e, epeyce bir genç nüfus olduğunu biliyoruz. E, bunların içinde e, çocuk nüfusu da epeyce fazla hatta e, Türkiye'de doğan çocukların sayısı da epey ilginç bir. O kırılımı alabilir miyiz ondan sonra devam edelim. Şimdi şöyle zaten e, Büyük Türkiye'deki e, yani bunu e, e, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çok sık aralıklarla e, verileri yayınlıyor web sitesinde. Ve detaylı kırılımları da veriyor. E, baktığımız zaman e, çoğunluğu zaten kadın, genç ve çocuklardan oluşan bir gruptan bahsediyoruz. E, ve e, yaklaşık 1 milyon aşkın bir genç hani nüfusu var. Genç. Yaş aralığında hani kabul edilen ee, çocuklar da öyle işte 300 binini aşkın 360 bin aşkın yanılmıyorsam son verilere göre Türkiye'de doğan bir çocuk nüfusu var. Ee, aslında işte bu birazcık ekonomik hayata katılım bağlamında baktığımız zaman da iş gücüne girmeye hazır e, ciddi bir sayıdan bahsediyoruz. Ki bu da yani 7 yıllık 8 yıllık bir kriz olduğu düşünülürse aslında 7 yaşın altında olduklarını varsayabiliriz burada doğanların. Tabii yani 300 aşkın 7 yaşın altında 7 yaş ve altında bir nüfus var ama onun üstünde zaten e, e, onun yanı sıra zaten e, burada olan diğer işte hani 3 milyonu oluşturan büyük bir genç nüfus ve kadın nüfusu var. E, bu bağlamda tabii toplumsal cinsiyet eşitliğinden tutalım. ...farklı gruplara özel birçok desteğin ihtiyacından söz edebiliriz. Biz de bu noktada zaten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP Türkiye olarak bir Suriye programı yürütüyoruz. Bizim yürüttüğümüz Suriye programı, yani belki genel olarak şundan bahsedebilirim, Birleşmiş Milletler'in ve insani yardım alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin ev sahibi ülke devlet kurumlarıyla... İş içerisinde bu Suriye krizine yanıt olarak e, yaptıkları çalışmalar bölgesel mülteci ve dayanıklık planı dediğimiz e, bir plan çerçevesinde e, e, yürütülüyor, ortaya konuyor. E, bu e, plan çerçevesinde de e, Birleşmiş Kalkma Programı e, bu planın uygulamasında, koordinasyonda, iş güdümünde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile beraber çalışıyor. eşgüdümü sağlayan iki kurum. Öte yandan biz aynı zamanda geçim kaynakları ve istihdamla ilgili olan sektörü de e, koordine ediyoruz. UNDP olarak. UNDP Türkiye olarak da. Buradaki çalışma, Türkiye'deki çalışma biz koordine ediyoruz. Bizim Suriye programı kısaca üç ana bileşenden oluşuyor. Biri temel hizmetler ve belediye hizmetlerinin e, iyileştirilmesi kapasitenin atılmasına destek vermek üstünden e, gidiyor. Diğeri e, geçim kaynaklı istihdam ve yerel ekonomik gelişmenin desteklenmesi. Üçüncü bileşen ise sosyal uyum güçlendirme ve koruma üstüne yaptığımız çalışmalar. E, neden belediye hizmetleri? E, hepimizin bildiği üzere Suriyelinin yaklaşık yani yüzde onundan birazcık azı kamplarda yaşıyor. yaşıyor. Türkiye'deki kamplarda yüzde fazlası ee, şehirlerde yaşıyorlar. ilçelerde veya işte şehirlere bağlı birimlerde yaşıyorlar. E bildiğimiz üzere en çok Suriyelinin yaşadığı il şu an bulunduğumuz İstanbul. Ama öte yandan e, şehir nüfusu içerisindeki oranların en yüksek olduğu illere baktığımız zaman işte en fazla nüfusa sahip ikinci il Şanlıurfa. Yoğunluk %21'i aşkın bir şehirde Suriyeli nüfustan bahsediyoruz. Ee, ve bu noktada tabii ki belediye hizmetlerinin işte e, temiz su hizmetlerinden işte atık su yönetimi, katı atın yönetimi ne kadar veya diğer temel hizmetlere kadar bu nüfus artışının belediye hizmetlerinde yarattığı bir baskı var, toplu taşımaya kadar bu noktada da biz de özellikle şu aşamada Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Hatay'daki belediyeler işbirliği içerisinde onların belli alanlardaki hizmetini iyileştirmesine, geliştirmesine destek sunuyoruz. Öte yandan istihdam, geçim kaynakları ve yerel ekonomik gelişme boyutu ise çok kritik alanlardan biri baktığımız zaman en çok ihtiyaç duyulan alanlardan da biri belediye hizmetleriyle olduğu gibi. Bu alanda da hem ee, Suriyelilerin ve ev sahibi toplumların mesleki eğitimlerin, mesleki niteliklerin, mesleki becerilerin geliştirilmesine destek oluyoruz. Suriyelilerin Türkçe dil becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ee, öte yandan yaşam becerileri gibi daha destekleyici güçlendirme amaçlı e, de onların e, insana yakışır işlere erişimleri konusunda yardımcı oluyoruz. Ama bunun yanı sıra bir de tabii ki ekonominin talep boyutu var, talep yönü var. Bu noktada da yerel ekonominin gelişmesi için hem e, iş dünyası aktörleriyle beraber çalışarak hem e, orada iş yaratma potansiyelini hayata geçirebilecek destekledi yerel paydaşlarımızı birlikte hayata geçiriyoruz ki bundan damlalarını biraz önce bahsettiniz bu bağlamda özel sektörün ee, bu geçim kaynakları ve istihdam konusundaki çabalara destek olması ve paydaş olarak rolünü oynayabilmesi kolaylaştırması amacıyla da e, Gaziantep'te aslında ulusal düzeyde bir iş ve istihdam forumu düzenledik. Son olarak diğer bileşenimiz ise e, Suriyeli ve e, Türkiye kadınları özellikle hedefleyen e, sosyal uyumu Güçlendirici, deneyim paylaşımını e, teşvik edici çeşitli atölyeler ve gelir getirici faaliyetler veya güçlenme faaliyetleriyle e, Yereldeki ortaklarımızla birlikte e, çok amaçlı toplum merkezlerinde e, kadınların bir araya gelmesi, Ortak üretim yapması ve e, ortak yaşama konusunda e, destek e, sunan faaliyetler yürütüyoruz. Yani baktığımız zaman üç ayaklı birbiriyle ilişkili, ...bir programı yürütüyoruz. Son olarak belki şunu söyleyebilirim. E, UNDP Türkiye'nin yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yaklaşımı... ...dayanıklılık temelli... E, ...kalkınma yaklaşımını biz destekliyoruz. Yani bundan kastımız nedir? daha somutlaştırmak gerekirse... ...insani yardım çabalarını... E, ...tamamlayıcı... E, ...gelen Suriyelilerin... ...kendi kendilerinin yetebilirdiklerine sağlamaya yönelik destekleri içerirken bir taraftan da ev sahibi toplumların bu nüfus akışı nüfus yoğun, yani yoğun nüfus akışının olumsuz etkilerine baş edebilme e, konusunda onların e, dayanıklılığını arttırmaya yönelik destekler veriyoruz. Bunun içerisinde hem yerel kurumları belediyeler olsun, diğer yerel paydaşlar olsun onların kapasitesini arttırmaya destek olurken hem de ulusal var olan sistemleri güçlendirmeye yönelik çabalara destek vererek e, sunulan hizmetlerin gelen Suriyelilere sunulabilecek nitelikte olması için, erişilebilir olması için çeşitli paydaşlarımız, ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Ee, bu noktada e, özellikle vurgulamak istediğim nokta şu, e, biz yaptığımız bütün çalışmalar istihdam konusunda olsun veya belediye hizmetine etkinleştirilmesi konusunda olsun, iki toplumu da hem buradaki savaştan kaçan Suriyelileri hem de ev sahibi toplulukları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da gözeten yönelik. hedefleyen ve kurumları da güçlendirmeye yönelik hizmet kapasitesini arttırmaya yönelik bir şekilde tasarlayıp hayata geçiriyoruz. Tam bu noktada zaten buna yönelik bir şey e, soracaktım. Suriye programına da yapılan işlere de bakıldığı zaman e, kilit birkaç tane kelime çıkıyor. Bunlardan bir tanesi dayanıklılık temelli kalkınma ki biraz Hı -hı. önce açıkladınız. İkincisi her zaman ev sahibi topluluklar ve Suriyeliler olarak hem konuşuyorsunuz hem planlıyorsunuz hem yapıyorsunuz. Evet. Bu, e, bu alan ...bir takım çatışmaları da e, düzlemeye yönelik bir e, model değil Hı. mi? Ee, bir yönüyle evet öyle bir faydası var ama bir yönüyle baktığımız zaman duruma... E, e, ...şimdi Suriyeli nüfusu barındıran illere baktığımız zaman... ...hani nüfus yoğunluğu Suriyeli'nin yoğun olarak yaşadığı illere baktığımız zaman... E, ...yani Güneydoğu Anadolu bölgesine bakalım... E, ...sosyoekonomik gelişme bakımından zaten kendi özgü yapısal güçlükleri e, aşmaya çabalayan bir bölgeden bahsediyoruz kurumlarıyla, toplumuyla. Ve orada e, yaptığımız bütün çalışmalarda e, ev sahibi toplulukları hedeflemenin sebebi hala oradaki en azından e, bu kriz öncesi kazanılmış e, kalkınma, kalkınma kazanımlarını sürdürebilmesi, daha da geliştirebilmesi noktasında bütün toplumu hedefleyen bir yaklaşma. Sahibiz. Yani bu birazcık baktığımız zaman e, yani sınırın öte tarafında yaşanan bir savaştan G20 ülkesi olan bir ülkeye yoğun bir nüfus akışı yani. var. Dünyanın en fazla mülteciye sahip olan ülkesi ama çatışma sınırının öbür tarafında. Ve bu insana buraya geldiği zaman aslında kendi içerisindeki bölgesel farklılıkları da giderme çabası olan e, şey... E, e, ...yüksek orta gelir düzeyine sahip bir ülkenin kalkınma çabalarını destekleyici bir yaklaşım olmuş oluyor. Hı hı. Yani burada baktığımız zaman e, e, bizim yaptığımız bazı araştırmalar şunu da gösteriyor mesela istihdam boyutuyla ilgili. E, özellikle gelen Suriyelilerin, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin özellikle 4-5 ilde Güneydoğu Anadolu bölgesinde sahip oldukları beceri eğitim düzeylerinin... E, şeyle Bölgedeki e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla benzerlikler gösterdiğini görüyorsunuz. Yani Burada olası bir potansiyel e, iş gücü piyasasında hani bir rekabeti önlemek adına da... ...hem de kapsayıcı olmak adına da bütün toplulukları hedeflemek zaten elzem. E, zaten geldiğimiz noktada e, e, 7 yıllık bir süreçten dediğimiz gibi bahsediyoruz ve hem yasal olarak hem de hizmetlerin sunumu konusunda çok ciddi aşama kaydedilmiş. Yani Suriyeli'ye yönelik e, kastediyorum. Bir ülkede Suriyeliler şu an Türkiye'de yaşıyor. İşte çalışma izni yönetmeliği var. İşte geçici koruma altındaki Suriyeliler diye bir hani yasal bir çerçevemiz var. E, ve bu noktada da e, yapılan çabaların iki toplumu ve buradaki kurumları desteklemesinin e, kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. Ki zaten beklentiler de e, bu yönde. Bir iki rakam verelim yine. Tabii. Ben e, rakam için girdim araya. <gülüyor> Gaziantep'te... E, ...şehir nüfusu... ...1.800.000 ile 1.900.000 evet. arasında... E, ...idi. 450.000 civarında. 400 ile 460.000 arasında rakamlar veriliyor. Suriyeli <gülüyor> Gaziantep'e yerleşiyor. Bu da mevcut nüfusun... ...yüzde 25'inin... ...yüzde 25'i kadar bir artışın son... ...yedi evet. yılda olduğunu gösteriyor. Yani şu an yaşayanların yüzde 20'si Suriyeli orada... Hı hı. Dolayısıyla bu hani belediye hizmetlerine erişimden e, istihdam meselesine işte ekonomik başka e, avantaj ya da dezavantajlara kadar pek çok alanı etkiliyor. Benzer bir şekilde kiliste 90-100 binlik bir nüfusun 270 bine çıktığını biliyoruz. Yani şu anda e, hakim konuşulan dil e, Arapça kiliste. E, dolayısıyla ama bütün bunlar olurken de e, bizim buradan gördüğümüz gibi popüler e, alanda konuştuğumuz gibi... ...şeylerde çok fazla yaşanmıyor... ...bunlar aynı zamanda işte bu insanlar... içlerinde doktorları... ...öğretmenleri, mühendisleri... ...vesaireleriyle buraya göç etmiş... ...oluyorlar... ...belli bir eğitim alanları var... ...elbette savaşın getirdiği yoksulluk... ...yoksullaşma ile beraber burada oluyorlar ama... ...bu nüfus bizim buradan baktığımız gibi... ...işte bir e, tırnak içinde söyleyeceğim... ...bir dilenci nüfusu değil... ...yani bunlar aynı bizim gibi insanlar... ...bizim gibi sivilleri olan insanlardan söz ediyoruz... ...yani bir şey... E, ...bir yardım ettiğimiz insanlar... ...yardıma muhtaç insanlar değil aslında... ...yeter ki kendilerini... E, ...hayata katabilecek mekanizmalar ortaya çıksın... ...aynı otobüse biniyorlar... işte bir şeyin... ...Gaziantep Belediyesi'nin otobüslerini kullanıyorlar... E, ...ve meslekleri var... E, Hatta ilk başlarda da yoğun olarak bu meslekleri yine Suriyelilere verilen hizmetlerde de kullanmıştı. Hı hı. Devletin böyle tasarrufları evet. olmuştu. Yani Suriyelilere yönelik hastaneler, Suriyelilere çocuklara yönelik okullar. Oralarda öğretmen, sağlık personeli evet. istihdamı gibi. Bir de bir şey daha söyleyip ondan sonra sözü tekrar uzan çakmaya devredeyim. Ee, bir taraftan da bu, bu bölgedeki e, ihracat rakamlarına baktığımızda da arttığını görüyoruz krizden sonra. Yani Suriye'ye e, veya başka Arap coğrafyalarına hı hı. ihracat rakamları artıyor. E, bunun da aslında o coğrafyaların e, hayatını bilen, onun içinde yaşayan bir miktar Suriyelinin e, Türkiye'ye gelmesi ve onlarla yapılan işbirliklerinin sonucunda ortaya çıktığı da anlaşılıyor. Yani normalde o bölgeye satış yapmayan pek çok iş insanının iş e, kurumunun diyeyim ona veya hı hı. işte... E, İş yerinin satış yapmaya başladığını görüyoruz. Biraz buradan devam edebiliriz sanki bu evet. ihracat meselesi üzerinden. Evet yani dediğiniz gibi yani 3 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Ve bu nüfus içerisinde tabii ki farklı beceri, eğitim düzeyine, tecrübeye sahip insanlar var. Ve ben de hani çok kısa bir şey paylaşabilirim. Hani tecrübemizi yani şu an işte devam eden ve 26 Mayıs'ı Cuma günü üst düzey katılımı da olacağı bir e, Şanlıurfa'da Suriyelilerin de dahil olduğu, ev sahibi toplum üyelerinin dahil olduğu mesleki eğitimleri bitirenlere yönelik bir sertifika töreni olacak. Bir e, etkinliğimiz olacak. Bu e, mesleki eğitimine katılanları ziyaret ettiğimiz zaman şunu gördük. Yani sınıf içerisinde eski pilot da var. Çok e, ana dili gibi İngilizce konuşan kadınlar da var ve e, farklı e, meslekleri zaten halihazırda kendi ülkelerinde yapan insanlar var. İşte iş ve istihdam forumunda de siz de katıldınız. gözlemlediniz, dinlediniz. Evet. Orada kendi fabrikasını ve işletmesini buraya taşıyan farklı niteliğe büründürüp sonra Orta Doğu'ya özellikle Arapça konuşan ülkelere yönelik hani ihracat konusunda çok ciddi aşamalar kaydetmiş işverenler ve girişimciler de var. Yani dünyada baktığımız zaman aslında belki hani çok algı göçmenleri bir ee, hani ...farklı algılar söz konusu olabiliyor. Özellikle hani, e, işte son zamanda da tartışma oluyor Amerika'da hmm. ve birçok yerde. Ama baktığınız zaman bir taraftan da e, göç, belki hani burada birazcık savaştan kaçan bir gruptan bahsediyoruz. Bir toplumdan bahsediyoruz 3 milyon dolayında. E, baktığınız zaman aslında gittikleri ülkelerde yaptıkları çok olumlu katkılar da var. Yani bir e, sadece yük değil, burada bir insani durumdan bahsediyoruz. Aslında... Evrensel olarak paylaşılması gereken bir sorumluluktan, destek anlamında, dayanıklılığı geliştirme anlamında bundan bahsediyoruz. Ve baktığımızda hani birçok katkıları da oluyor. Mesela bir örnek vereyim. Yapılan bir araştırma yine Türkiye'de iş gücü piyasasında olan Türkiye'deki Suriye'nin yüzde dördünün girişimci olduğunu gösteriyor mesela. Yani Hı. baktığımızda hani sadece dediğiniz gibi her şeyle yardıma muhtaç. Veya hiçbir şekilde hiçbir beceriye sahip olmayan bir gruptan bahsetmiyoruz. Üstüne e, geldikleri ülkede yaşama tutunmak, aileleri için, kendileri için yeni bir sayfayı açmak için çaba göstermeye hazır aslında bir insan toplumdan bahsediyoruz. Yani bütün bu sayıları bahsederken, bütün bu durumu, e, bu e, insani kriz durumu konuşurken konuştuğumuz kişilerin insan olduğunu sürekli hatırlayarak aslında belki baktığımız zaman e, o noktada her insanın olduğu gibi dünyada, Gelen herkesin de farklı beceride, farklı katkı sunabilecekleri nitelikleri beraberinde getirdiğini görebiliyoruz. Popüler bir anekdot söyleyeyim. Ee, İngilizce eğitimleri, genel olarak yabancı, eğitimle, yabancı dil eğitimleri ortalamada Türkiye'nin çok üstünde. Yani herhangi bir ortalama Suriyelinin konuştuğu İngilizce, bizim ortalama insanımızın konuştuğu İngilizce'nin iki üç katı falan kalitede yani. Evet. Şimdi iki tane şeyden bahsettik. Evet. iki tane kilit kelimeden bahsettik. Bunlardan bir tanesi dayanıklılık temelli kalkınmaydı hı hı. kavram olarak. Ee, i̇kincisi de e, işte ekonomik modeller, yardımlaşma, ev sahibi topluluklarla birliktelik üzerine konuştuk. Üçüncüsü ise yine çok sık kullandığımız işbirliği. Bu işbirliğini birkaç aşamada kuruyorsunuz. Bir kere e, kamu, sivil toplum ve e, özel sektör arasında kuruluyor Kesinlikle. ve bu işbirliği bu üç taca ayağında işlediği zaman ancak gerçekten işlerlik kazanır gibi görünüyor. Aynı zamanda da girişimciler arası işbirliklerini de teşvik ediyorsunuz. Suriyeli girişimcilerle Türkiye'li girişimciler arasındaki işbirlikleri ve aslında istihdam piyasasının tüm aktörlerinin de e, bu kalkınma modelinde birlikte çalışabileceği, işbirliği kurabileceği bir model düşünüyorsunuz. Bunun üzerine biraz konuşalım mı? <gülüyor> ...olağanüstü güzel bir şekilde ifade ettiniz... ...aynen bunu yapmak <gülüyor> istiyoruz... E, ...demek ki yaptığınız iş ve İstihdam Forumu da... ...faydalı olmuş bu konuda... <gülüyor> ...bize <gülüyor> hani... çok olduğunu <gülüyor> söyleyebilirim... E, evet. e, ...aynen öyle çünkü baktığımız zaman... E, ...şu an hani... E, ...yeni iş yaratmanın ana... ...lokomotifi tabii ki özel sektör... ...Türkiye'de baktığımız zaman... ...çünkü diyoruz yani dünyanın en büyük 17-18. ...ekonomisine sahip bir ülke... ...işte... E, ve bu ülkede baktığımız zaman e, özellikle 2008-2009 finansal ekonomik krizinden sonra net istihdamı OECD ülkeler arasında en çok arttıran ülkeden bahsediyoruz. Yani aslında baktığımız zaman yani Türkiye'de e, farklı alanlarda iyi örneklerin de son birkaç yılda görüyoruz. Şimdi böyle bir bir taraftan da hala demografik fırsat penceresi devam eden e, her sene 600-700 bini aşkın yeni işgücü piyasasına giren bir nüfustan bahsediyoruz. Şimdi bu noktada. İşi yaratan bir aktör var özel sektör ama öte yandan e, yasal çerçeveyi sunan, belediye temel hizmetleri sunan bir devlet kurumları var. Ve koca bir 80 milyona yakın bir toplumdan bahsediyoruz. E, bu noktada e, ne kadar siz beceri kazandırma odaklı çalışma yaparsanız yapın bu insana iş bulabilmesi için yani hem ev sahibi toplum üyelerinin hem Suriyelilerin mutlaka özel sektörün burada da kendi oynayabileceği rolü konusunda bu ortak sorumluluk paylaşması iken sorumluluk diye ifade etmiştim orada oynayabileceği rol konusunda onları da desteklemek gerektiğini düşünüyoruz yani iş ve istihdam forumunda şunu gördük neden bu kadar çok ilgi uyandırdı hem kamuoyunda hem de etkinlik sırasında çünkü sizin tam aynen bahsettiğiniz gibi bütün ilgili tarafları bir araya getiren ve Özel sektörün desteklenmesi gereken ihtiyaç alanları nelerdir onlardan duyduğumuz ama öte yandan özel sektörden beklentilerin neler olduğunu birebir beklentileri e, e, ifade eden farklı taraflardan duyduk. İşte, ee, devlet kurumlarından duyduk, sivil toplum örgütlerinden duyduk, girişimcilerin kendisinden duyduk veya iş arayanların kendisinden duyduk. Ee, o yüzden hani bizim özellikle Gaziantep'te 9-10 Mayıs'ta gerçekleşecek iş ve istihdam forumu bizim için çok cesaretlendirici oldu. Çünkü özel sektörden de çok iyi bir geri bildirim aldık. Ee, ve e, özel sektörde bu kamu özel sektör iş destekleme noktasına biz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yı yani bir Türkiye olarak çalışması devam edeceğiz. Zaten yıllardır özel sektörde eee çok ciddi çalışma içerisinde olan bir kurum üyendi yani bir Türkiye hem kamu ortakları hem özel sektörde biz bunu bu alanda da nasıl bir e, işbirliği olabilir bunları kendileri sürekli bir diyalog halinde e, ortak programlar geliştirme ortak müdahaleye beraber tasarlama e, bütün taraflar birlikte çabası içerisindeyiz yani umarız, e, hani umarız bu Gaziantep'in sağladığı hani ivmeyle e, birlikte e, bu sene yeni işbirliklerini de hayata geçirebiliyor olacağız. Hemzeminde programın sonuna doğru geldik. Bugün Ozan Çakmakla birlikteydik. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından (UNDP) Türkiye'den Suriye programı sorumlusu. Ben Rauf Kösemen. Ben Damla Özler. Yayın masamızda Ferhat Kabil vardı ve canlı yayındaydık. Hoşçakalın diyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.